وبيدى الموخىف هو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخوض سل امام عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ظمت البحور سل امام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ابا nasih mensuh babındayız. Yani bütün bu İmam Şafi Rahimullah, Muhammed İbn İdris El Muttalibi, Şafi Şafir tüm bu konuları bu nasih mensuh babı içerisinde işliyor. Yani şey orada, alaka orada. Tabi ama aynı zamanda o konu dahilinde başka konular da işliyor. Yani hepsini bir arada işliyor. Tamam, tamam yani son derste, son derste nasıl bir, yani son dersin şeysini fayda itibarıyla sağladığı fayda ne olarak e, ifade edebilirsin? Bayım dedikçe şey, usulü burada fıkra döktü. Hı. İlk konularda dedik hocam. bu şey meselesini konuştu. İşte makul alak değil. Yani uygun olan kişi haliziyamak yasak edildi yoksa işte boşamak yasak edildi. Tamam doğru. Lakin yani bütün bu yani fari meseleler girmeden yani aslen burada usuli usuli fayda ne yani? As şu son babtan babta gördüğümüz Mesul öğrendiğimiz hocam, bir, bir, bir cüz'i olur bir külli olur. Ayva birincisi yani birincisi o... sana ne demek istiyor onu anlaman lazım. Nesih külli de olabilir, cüz'i de, cüz de olabilir. Yani nesih bir yerde nesih var olduğu zaman illa da bütün hükümleri Kaldırmıştır, kaldırmıştır nesetmiştir, manasına gelmez. O hükümlerden bir hükmü kaldırmış olabilir? İki yani eğer hüküm murakkab ise ha, yani beyan edilmiş, nasta beyan edilmiş olan hüküm. Birden fazla ise murakkab ise, o zaman o nez, orada neskin var olması illa da külliye onun nesedilmesini gerektirmez. Nes bir yere taluk edebilir. Hatta o nes kendi içerisinde yine bir teforati olabilir ozman insanı yani aslen yani şey fayda usulü fayda olarak ve bu hani selefin nazarı tasavvuru böyle. Tam bunu bunlar esası şeyler yani esasi menheci senin tasavvurunu şekillendiren bir selefi olarak. O da nedir? Meselede asli itibariyle daima ne tebeizin varoluşu. Tebeiz yani bu usulde de var. Yani dinin usullerin aslında da var. Dinin feri meselelerinde de var. Usul hukukunda da var yani fıkıh usulü bahsinde de var. Hadis bahsinde de var vesaire vesaire. Senin tasavvurun kalıplar dahilinde değil. Ha, kalıplar dahilinde değil. Olması gerektiği gibi ha, o maddenin yani gerektirdiği nazar sende var olması lazım. Hım. bahsedilen tanıdık bu yalnız nasıh riyanı suktur dedi ki ama bu mensubtelinasiyettir. Peki neyi nesik etmiştir? Kendisinden önceki şeriatı şer'an kabul demek ki şeyh bu şey şey şey şey e, şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey Yani şey şey şey şey kabul edip kabul edip etmediğini anlayabilirsin. şimdi ondan sonraki bab nedir? En-nasihu vel mansuhu'l ladhi تدل عليه السنة icma En-nasihu vel mansuhu'l ladhi تدل عليه السنة icma Sünnetin delalet ettiği ha yani sünnetin gösterdiği sünnetin işaret ettiği sünnetin izah ettiği Delil olduğu, yani kendisi değil. Çünkü İmam Şafak rahimullah nasıl bir esas bir asıl yani kendi görüşünde. Sünnet ancak sünnet Hayvan. Ha Kur'anı Kur'anı neseder sünneti de sünnet neseder. Ha bunun değişik şeyleri var tabii yani görüş itibarı. Hani bu görüşü alırken sünnet Kur'anı nesetmez. Görüşünü alırken niye böyle bir görüş sahibi olmuş? Hani bu. Allah halimdir diyoruz doğruya en yakın olan Kesinlikle. sedu dera babından böyle şey etmiş olması ama tabi Allah'a alem yani işin hakikati ahirete kalmış İmam Şerif'e rahimullah soracağız inşallah kendi görüş kendi yani sözün sözü sahibinden alman lazım ama yani muhtem yani tabi yani insanlar tahminler yürütüyor el muhim o zaman burada tedullu alehi sünnetü sünnetin delalet ettiği yoksa bizzat sünnet tabii ne yani, yani mesela kur'an'ı neshetmiyor. Sünneti neseder diyor ama kur'an'ı neshetmez. O icma icma ise icma nasih midir? Kendi zatına icma nasih midir? Değildir ha. O as yani icma da ancak ne diyor delalet ediyor. Yani burada o nass'ın yani hakkında icma var olmuş olan nass'ın o nasih'tir veyahut da sünnetin delalet ettiği ha o nas'taki nasih mahiyeti nasih oluşu ona sünnet delalet ediyor veyahut da icma delalet ediyor ama ne sünnet ne icma kendi zatında ha onu neseden değil yani delalet ediyorlar ama neseden yine ne o nas mesela Kur'an burada şimdi yani şey edecek e, misal verecek Kur'an'ı Kur'an nesediyor lakin o nasın yani Kur'an ayetinin nasih olduğuna sünnet delâlet ediyor, icma delâlet e de ediyor. De. Şimdi diyor ki, Allahu Tebaarak Ve Teala, Kütbe Aleyküm, İza Hâder Ahdokumûl Mût, İnterka Khairan, El Vasiyyeülül Vâlideyn Ve Alakrabin, Bil Ma'ruf, Hâkın Alâl Mütaqîm. Ve الله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم من معروف والله عزيز حكيم O zaman birinci ayette Allah Subhanahu ve Teala vasiyet hükmünü yani vasiyeti emrediyor kimlere? Lil validayni vel akrabin Ebeveynine ve umumun akrabalarına vasiyeti emrediyor. Kutiba aleykum وَكُتِبَ عَلَيْكُمْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ Yani emir, emir sigalarından, emir lafızlarından. O zaman bu, burada ayetten anlıyoruz ki o zaman ebeveyne ve akrabalara umumen ölüm halinde eğer terekesi varsa vasiyette bulunması vaciptir. İkinci ayette وَالَّذِينَ يُتَفَانُوا مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا Vefat edenler ve arkalarında zevceler bırakanlar. Onlar ne etsinler? Onlar da ne? E, eşlerine vasiyet bıraksınlar. Gayre ikhraç. Yani evlerinden çıkarmasınlar ve bir senelik bir vasiyet bıraksınlar. O zaman burada da zevcelere yönelik Allah subhanahu ve teala vasiyeti emrediyor. O zaman şimdi bu iki ayete göre Allah subhanahu ve teala vasiyeti bir ebeveyne iki akrabalara ve üçte eşlere farz kılmıştır. Sonra fenzelallahu mirasel validaini ve ma'ahuma akrabin ve ve Sonra da miras ayetleri iniyor. Nisa suresindeki yusikumullahu fi evladikum ile başlayan ondan sonra miras e, miktarlarını beyan eden miras aitleri iniyor. Orada da Allah subhanahu ve teala ebeveyne bir miras payı tayin ediyor. Ve ebeveynden sonra akrabalara, bazı akrabalara, işte biliyorsunuz yani e, şey olan asabe ile miras, mirasın hak sahibi olanlar ve farz e, şey yoldan emir yoluyla Allah subhanahu ve teala'nın beyan ettiği ölçüler dahilinde mirastan sahip, pay sahibi olanları beyan ediyor Allah Azze ve Celil ve zevce ha de yani farayz yoluyla e, terek eden pay sahibi olandır ha şimdi fakat el ayetani muhtemel li en tısbıt al vasiye li al ve al vasiye bil ومحتملة لأن تكون المراث أو المواريث ناسخة للوصايا وزمانا شنك إكي آية عالدن زنبو إكي آية وزمانا فكانت, فكانت الآيتاني وإكي آية ندين محتملتين اجتمالي در لأن تثبت إكس الله الوصية برنجسي وصيتي للوالدين أبو بينيش والأقربين ve akrabalar için vasiyeti ispat ediyorlar. وَالْوَسِيَّةِ لِلْزَوْجَ Aynı zamanda da Zevce eşi içinde vasiyeti ispat ediyorlar. وَالْمِرَا فَا مَعَ الْوَسَاءَ Ve aynı zamanda diğer ayette Vasiyetle beraber mirası da. O zaman ikisi de sabit olma ihtimali var. Hele hele bir de yani miras ayetlerinde Allah subhanu ve teala'nın getirdiği takit min ba'di vasiyetin ya Yusine bihi, o Tuşun bihi, kadınlara hitaben, erkekleri hitaben. Yani Allah Subhanahu wa Taala ne diyor? "Min بعدي vasiyetin. Vasiyetten sonra ve bu daha önce geçmişti hatırlıyorsunuz. Min بعدي vasiyetin. Vasiyetin nedir? Ne kiredir, ne kire, ne ifade eder? Yani ispatci hakkında. Ha, itlak umum ifade eder. O zaman yani bu hatta ayetin ayetin ne, zahiriyle nedir önce? terekeden vasiyet nasıl yapılmış ise o şekilde ihraç edilmesi lazım. Sonra da geri kalanlar miras. ha mirasa dahil ediyor. Yani mirastan e, yani tereke olur ve tereke olarak e, miras e, hakkı ha, miras üzerinde hak sahibi olanlara dağıtılır. <gülüyor> ha, hatta bu vasiyet bütün malı olabilir. Yani aitin zahirine göre. Ama dedik ki bunu ne? Ha sünnet. Sünnet takid ediyor. Neyle? Yani birincisi vasiyet, vasiyet, ha yani birinci önce yani ayetin, bir vasiyetin, yuca biri, o deyin, o deyinin yani mukaddem olduğunu, yani önce bir deyinin çıkması gerektiğini sünnet beyan ediyor. İkincisi de ne? <gülüyor> vasiyetin. Kısıt. Üçte biri lan. Üçte bir, üçte bir, üçte bir, üçte bir, üçte bir, üçte bir, üçte bir, üçte bir, üçte bir, üçte yani şey olabilir, yani işlevli olabilir. İkisi de hüküm ve yani hükmü e, icra edilebilir. Dolayısıyla bu bir ihtimal diyor. Fayakudun bil mirati olası, yani ikisi e, de bebeyinde, akrabalarda ve eşte neder hem miras yolundan hem de vasiyet yolundan alabilirler. Vamuptemle ten aynı zamanda muhtemel ne? Li antakune almawarif miraslar nasihaten lil vasaya ona da muhtemel yani o miras payları zikredilmiş olan ayet-ayetler ne bunlar vasiyet ayetlerine nesetmiş olabilir bu da muhtemeldir felem muhtemalet el ayeten, me vasafna kana ala ehli el ilm talabu delalati min kitabillah o zaman bu iki ihtimal var olunca o zaman ihtimali halletmemiz lazım ilim ehli etmesi lazım diyor Allah'ın kitabına rica etmesi lazım ve orada yani bu hangi hüküm iki hük yani öyle mi vasiyet ve miras hükmü mü geçerlidir yoksa miras ahkamı vasiyeti burada vasiyet emrinin esası mi bunu araştırması lazım Fe mâ lem yecidûhu <gülüyor> Allah'ın kitabında nassan bulamadıklarını talebûhu fî sünneti rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın sünnetinden Bakarlar fe invajiduhu fema qabilu an rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fa anillahi da yani sünnetten o zaman sünnetler hükmü varsa bunu bu ihtimallerden birisini e, tercihi sağlayacak olan ispat eden sünnetle hükmü buldukları zaman o zaman o sünnetle amel ederler çünkü sünnetle kabul ettiğini nereden neden kabul etmiştir Allah hazze hücelden yani çünkü Allah Subhanahu ve teala bi meftar min ta'atihi Çünkü Allah azze ve ona itaati farz kılmıştır. Ve yine görüyorsunuz İmam Şafir Rahimullah'ın sürekli sürekli döndüğü yani her bir meselede de tekrar tekrar yani şey gündem ettiği ve sürekli netice olarak orayı tekrar geri gittiği geri döndü. Onun için size dediğim gibi Risale Aslen baştan sona kadar sadece yani sünnete ittibanın yani vücubiyeti, önemiyeti, bunu yani sürekli gündeme gündemeden ve her bir meselede sen sünnete muhtaçsın. Her bir meselede ne olursa olsun Kur'an'ı anlamakta, veya da işte <gülüyor> yani ahkamın tefarati vesaire, bunda nebevi sünnete muhtaçsın. Hep sürekli buraya geri dönüyor. Ha vujad ne Ha şimdi mesela bu ihtimal var diyor. Bu iki ihtimal var. Ne edeceğiz? Önce Allah'ın kitabına başvuracağız. Orada eğer Nassan geçmiyorsa o zaman sünnete başvuramız lazım. Ve dikkat edin diyor ki فَمَا لَمْ يَجِدُّهُ نَصَّنْ Teala كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى Nassan'a Nassan'a ne? Nassan? Yani Açık ha? Sarıh. ha? Sarıh. ha. Yani apaçık Kur'an beyan etmiş. Çünkü eğer Kur'an apaçık beyan etmezse o zaman ne olacak? Hayva yine onun beyanı, izahı yine nereye dönecek? Sünnete dönecek. Ha yani ya Kur'an apaçık beyan etmiştir, bu da yani çok muhim bir fehima. Yani ya Kur'an apaçık beyan etmiştir, o zaman zaten Kur'an'dan alacaksın. O zaman yani Kur'an dışında başka bir beyana ihtiyacın yok çünkü zaten Allah'ın kitabı apaçık beyan etmiştir. E asıl kaynak nedir bizim? Kur'an'dır asıl kaynak olur. E o zaman Kur'an eğer açık beyan etmişse o zaman başka bir kaynağı ihtiyacın yoktur. Başka bir beyan ve ha. o beyan ve cihlerini işledik işin yani mukaddimesi zaten konuya girişi oradan giriş yapıyor. Beyan ve cihleri, o beyan ve birisine ihtiyacın yoktur çünkü Kur'an açık beyanı. Ama eğer Kur'an açık beyan etmemiş ise o zaman Sünnetin Sünnet'e dönme, dönme mecburiyetindesin. Sünnet'e dönme mecburiyetini Dolayısıyla burada nasan fikir tabirle. Haşinim diyor ki, وَوَجَدْنَا اَهْلَ الْفُتْيَةِ وَمَنْ حَفِظْنَا عَنْهُ مِنْ اَهْلِ الْاِلْمِ بِالْمَغَازِيِ Yani, ehlul futya, yani fetva ehli, fetva makamında olan ilim ehli. Çünkü her alim illa da fetva makamında değildir. Yani, fetva makamı nedir? Fetva makamı, yani, iştihat makamı. Fetva makamı, iştihat makamı. Yani, vakaya hükmü indirgemek hükmü inzal etmek, şeri hükmü inzal etmek. Elbette bu sende bir iştihat melekesi, bir iştihat yani kabiliyeti iştihat, salahiyeti şart koşar. Ovajedna ahl al-futya, ve man hafizna عنه من اهل العلم yani siyer alimleri, siyer alimleri. Siyara alimleri. Min Quraysh ve gayrihim. Kureyş'ten ve diğerlerinden. La yekhtalifûne fî ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle amel feth. La vasiyete li vârethin. Ve la yuktelu mu'minun bi kafirin. Bu o zaman bu haber diyor. La vasiyete li vârethin haberi. Yani bizim şimdi bahiste hadisin kısmı o ve da haberin kısmı o. Bunu nakleden o zaman kimler diyor? Bunu Magazi ehli. Ha, magazi uleması naklediyor. Ve fetva ehli de bu haberi kabul etmiş ve bu haberiyle fetva veriyorlar. Evet. Ha, fetva veriyor yani Fetva hükmediyorlar yani. Yani kendi hükümlerini, kendi fetvalarını bu habere Dayandırıyor. ha, dayandırıyorlar, bina ediyorlar. Ve yu'thurunahu yani yenqulunahu ammen hafidhu anhu min ilmi bil magazi. Ve onlar yine ne diyorlar? Yani o magazi uleması ve aktarunuhu yani onu naklediyorlar ammen hafizu anhu mimmen laqu min ehli ilmin bil magazi onlar da yine kendilerinden evvel olan magazi ulemasının bu haberi alıyorlar naklediyorlar onlardan almışlar ve naklediyorlar fe kana hadha naqlan ammen amme böyle bu ne olmuştur ha yani o bir topluluğun bir topluluğa nakletmesi yani mağazi uleması bunu magazi ulemasına nakletmiştir. Fetva ehli de fetva uleması bunu fetva ulemasına nakletmiştir. Ve kana aqva fi emri nakli vahidin an Elbette bu da ne bir kişinin bir kişiden nakletmesine daha güçlü olum olmuştur. O kazalika vejdna ahli el-ilmi alayhi Ve ilim ehlinde bu konuda icma üzere gördük, bulduk. Yani şimdi burada ne diyor? Burada bir ihtimal var ayetlerde. Ayette ihtimal nedir? Yani vasiyet emreden ayetler var. Ebeveyne ve akrabalara ve eşlere. Vasiyeti emreden ayetler var. Bir de miras ayetleri var. Bunlar da yani ebeveyni ve akrabanın bir kısmını değil mi? Akrabanın bir kısmını ve eşleri yani birbirine varış çıkılıyorlar. Ha şimdi şimdi Burada şimdi bu iki hüküm de mi bakidir? Her bir ayet kendi zatında hükmü baki midir? Yoksa miras ayetleri, vasiyet ayetleri nesh mi? İki ihtimal var. Ha şimdi bu konuda sünnete dönmemiz gerekiyor diyor. Çünkü Kur'an'da bu noktada yani bunu çözümlendirecek bir nas yok. Ha sünnet de diyor ki fetva ehlinden ve magazi ulemasından yani ee, tabaka tabaka rivayet edilmiş amın amdan yani magazi ulemasının e, magazi ulema topluluğu yine magazi ulema topluluğundan naklettiği haber var le vasiyete li varifin. tamam bu da diyor bununla diyor, bu diyor fetva ehli de amel etmiş fetva vermiş ulema da bu konuda yani icma etmiş bunun böyle olduğunu Varı ve ba'd şamiyyin hadisen leysu mimma yuthbitu ehlu'l-hadis. Şamiler yani Şam ravileri, Şam ehli raviler de bir hadis rivayet etmişler bu konuda ama o hadis hadis ehli indinde isbat ila yani sabit yani o hadisi ispat edici bir hadis değildir. Fihi anne, ba'd ar-rijalihi mec'hulun. Yani senedin bazı ravileri meçhul. Senedin bazı ravileri meçhul. Faravaynahu an-nebiy sallallahu aleyhi Ha biz de rivayet ettik diyor o haberi. Biz kim kastediyor yani? İmam Şafii Rahimullah nedir? Tamam ama yani Şamiler İmam Şafii Rahimullah nedir? Hicazi. Tamam İmam Şafii Rahimullah Hicazi. yani biz. Yani biz Hicaziler diyor. Biz Hicaziler. Yani Şamiler hadisi Şami raviler rivayetinden demek yani bir Şami bir Şamlı bir isnat var yani. tam Şamlı bir isnat var. Bir de Hicazi bir isnat var. Şamlı isnat muttassil. Lakin ravileri meçhul. Meçhul. meçhul. Bazı ravileri meçhul. Muttassil ama bazı ravileri meçhul. Hicazi senetle gelmiş haber ama o da muqatıya. O zaman iki durumda ne? Hadis için, bir... ha, için bir illet. Hadis için bir illet. Ve inneme qabilnâhu ama onu biz de kabul ettik. Ve inneme qabilnâhu ve kabri kabul ettik. Ne? Bime vasafnâ min nakli ehlil Magazi ve icma'il ammeti aleyh. Ehlül Magazinin onu nakletmesi ammetunan amme. Yani ammetunan amme ne? Yani mutevatiren. Nakletmesi sebebiyle ve ilim ehlinin de konuda icma etmesinden ötürü diyor biz bu haberi kabul ettik. Yani haber kendi zatında aslen hüccet değil haber. Çünkü iki rivayet senedi var. Bir Şamlı ravilerin senedi var. Bir de hacı Hicazi ravilen senedi var. Şamlı ravilerin senedi muttasıl ama Meçul. ravilerden meçhul olanlar var. Hicazi senet ise munkatı. E iki, i̇ki senette o zaman illetli. Hadis illetli, hüccet değil, sahih değil, hüccet değil. Ama biz bunu kabul ettik diyor. Niçin kabul ettik? Çünkü ehlül Magazi bunu nakletmiş. Ammetun-ne amme", Yani müttevatüren ve icmân-ı ammati ve yani burada amme tabii kimi kastediyor? El ulemâ ammeten yani o manada. Bütün yani alimler ulema. Yoksa burada amme yani ama o mu kastetmiyor. Vayın kunne kad zekernu'l fihi. Yani hadisi de bu vaktta bak, zikrettik. Lakin ve etemadna, itimadımız nereden? Hadise yani hadisin kendi zatında değil ha. Ala ve etemadna ala hadisi ehli mağazi ve ammen ve icma'ennas. Osman burada İmam Şafii rahimeullah ve burada yine büyük bir fayda. Hadis ehli. Hani bun hep söylüyorsunuz yani hadis ilmi o yani müteahhiran meydana gelmiş olan kalıplar dahilinde değerlendirmemen lazım. Hadis ilmi kendi zatında yani her bir meseleye kendi şartları dahilinde nazar etmen lazım. Bakman lazım. Mesela burada İmam Şafir Rahimullah ne diyor? İmam Şafir Rahimullah bu babta bak. Şimdi bu hadisi bu haberi la vasiyete rivarifin haberini ne diyor? Bu haber diyor miras ayetlerinin nasih olduğuna delalet ediyor. Yani burada nasih kim? Miras ayetleri. Miras ayetleri vasiyet hükmünü nes ediyor. Külliyen değil o şimdi bahsi gelecek. Ama orada bir nes var. Nasih de ne? Miras ayetleri. Lakin ona delalet eden nedir? Kur'an kendi zatına değil. Sünnet. sünnet delalet ediyor. Sünnet ama bak sünnet nasıl bir sünnet? Kendi zatında sabit bir sünnet değil. İmam Şafir Rahimullah'a göre. Hani? Yoksa bazıları o e, hadisi tasih ediyorlar. Ama yani İmam Şafir Rahimullah'a göre bu hadis sabit değil. O zaman hadisi neyle güçlendiriyor? Neyle destekliyor? İcma ile. Şey yani. Ulemanın yani o hadisi haberle amel etmeleriyle destekliyor. Ve bunu eskileninle çok bulabilirsin. Hadis kendi zatına zayıftır. Deller yani hadisi zayıftır. Hani zayıf yani müteahhir ulemanın tabiriyle. Aslen zayıf hadis diye bir tabir de yok abi aslen yani çok is çok yani isabetli bir ta, yani tabir değil zayıf hadis tabiri. Ama yani anlaşılması bağından söylüyorum. Yani kendi zatına zayıftır hadis lakin ulema onu amel etmiştir. Dolayısıyla ulemanın o hadisle amel etmesi o hadisi ne diyor kabul seviyesini yükseltiyor. Dolayısıyla hadis makbuldür ve yani ihticaca elverişli salih olur. Ulema'nın onunla amel etmesi. Ha burada nasıl bir şey devreye giriyor bak. Yani bu çok tabii çok ince bir mesele ha. Ve burada yani hakkın velek ki insanlarla hak tayin edilmese de yine de insanlar yani hakkın ölçüsü olabileceğini gösteren bir mesele ki yani eski bizim imamlarımız bazı insanları hakkın ölçüsü olarak belirlemişlerdir. Hatta bazı yerlerde yani kimisi bazıları için demişlerdir ki kim falan falanın kim falan falanla beraber ise veya o işte hadis ehlidir. Kim falan falana buz ediyorsa o bidatçıdır diye mesela bazı şahsiyetleri yani Hammad bin Hammad bin Zeyd vesaire gibi böyle şahsiyetleri mesela kendi bölgelerinde ölçü kılmışlardır. Yani diğer insanların onlara bakışlarını onların itikadi durumlarına, menheci durumlarına ölçü kılmışlardır. Dolayısıyla burada yani ulema yani burada nasıl bir bu nasıl bir düşünce var? Ya da bu düşüncenin şeysi ne, esası nerede? Yani ulema eğer bir konuda icma etmişse o zaman dalalet üzere icma etmeleri evet. mümkün değildir. Dolayısıyla eğer ulema bu haberle amel etmişse o zaman bu haberin bir aslı var yani. Ha, bu haberin bir aslı var Velev ki seneden haber yani illetli olsa da ha, illetli olsa da ama bir aslı var çünkü ulema bu haberi amel etmiş. Mağazi ehli bunu birbirinden nakletmişler kabul ederek. Ha sonra kendi yani haberi de naklediyor. Akhbarana Sufyan bin Uyeyne an Süleyman el-Ahval an Mücahid Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, la vasiyete li varithin. Bu bahsetti yani Hicazilerin münkatil seneti. İngitağı nerede, nerede burada? Şeyde hocam, Mücahit tabiinde. Mücahit irsal etmiş. Ha, yani Mücahit'in mürselerinden. Kale Şafe'i ve rahmetullahi aleyh festedlal nabime ve Bak biz böyle istidlal ettik diyor. O zaman bu yani aslen kendi zatına sabit olmayan İmam Şafe rahimullah'a göre sabit olmayan bu hadisle, haberle deli getirdik. İstidlalde bulunduk. Ama bimevasaftu. Ha işte o aslen o haberi yani hüccet yapan, makbul seviyesine yükselten ulemanın o hadisle amel etmesi. Hocam burada sahabe mürseli yok değil mi? Yok. Çünkü düşen tabi de olabilir değil mi? Hı? Düşen tabi de olabilir. Böyle bir şey olduğunda dolayı sahabe mürseli demiyoruz değil mi? Bu mu? Bu bu haber. Mücahidin direkt evet, nakletmesi mücahid. bu sahabe müsabeb mürselindedir. Yani sahabenin sahabeyi düşürmesi. Mesela evet. İbn Abbas radül <gülüyor> Ravi düşürmesi. Evet. Mesela geçenler hatırlarsınız meymon radül mesela senetten evet. düşürmesi gibi. Evet. O zaman ne olur? Bu sahabe mürselidir. Evet. Onun bir zararı yoktur. Ama bu tabiin evet. mürseli, tabiin mürseli ihtilafına evet. tabinden tabine değişken oluyor. Veya da hangi tabiin tabiin yani hangi haber haberde de değişkeniyor bazı haberler yani belirli sahabeden aldıkları haberler incelediğin zaman başka yani şeylerde başka rivayet yollarında saha ve mesela belli oluyor vesaire. ha <gülüyor> tamam, şimdi ve قال الشافعی رحمت الله عليه فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصية لورثين. Tabii şimdi o zaman burada yani bir bak bu da çok yani İmam Şafir Rahimullah'ın sana <gülüyor> yani menheci bunlar hepsi yani, yani terbiye seni yani bir hadis ehli menheci üzere olan bir ilim adamı olarak seni terbiye ediyor yani böyle bir ihtimal var diyor buradan da işin gerçeği yani İmam Şafir Rahimullah'ın üstünlüğü de yani ha, şeye karşı kelamcılara karşı ve re rey ehline galip gelmesinin sebebi de burada yatıyor İmam Şafii Rahimullah asla ihtilaflardan korkmuyor. Tamamen yani ihtilaflı meselelere ya da ihtimali meselelere girmekten korkmuyor. Çünkü İmam Şafii'nin Rahimullah'ın çok net, çok saf, مستقيم olan bir usulü var. Yani çok rahat bir şekilde adım adım ilerleyebiliyor. Dolayısıyla hiçbir muşkile onun için bir yani korkulacak bir mesele olmuyor. Nasıl burada İlk adım diyor ki iki ayet. Bu hikayette bu şu şu ihtimal var. Şu iki ihtimal var. Ha şimdi bu iki ihtimali biz ne etmemiz lazım. Kur'an'a sunmamız lazım. Kur'an'da nasım beyan edilmişse zaten o iş orada hallolmuştur. Nasım beyan edilmemişse kime sunacağız? Sünnete sunacağız, yani. sunacağız. Sünnette bakacağız. Ha şimdi sünnette bir haber geldi bize. Lakin bu haber iki yoldan bize geldi. İki yolda da illetli var. Ama ulema bunu amel etmiş. İcma yani icma icma amel etmişler. Dolayısıyla bizim için bu nedir? Delilindir. Evet. Tamam. Ha şimdi de fastadle nabi bu şekilde istidlalde bulundum. Şimdi bu delili ne diyor? İhtimali arz ediyor. Var olan ihtimale arz ediyor. Tamam. De delilimiz elle vasiyetil varisin. Ne ifade ediyor? Yani bu habere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varisleri vasiyette ne etti? Men, Men etti. Yani varisler vasiyet alamaz. Vasiyet ehli değiller. Ale enne'l mawarisa nasikha lil vasiyet O zaman kim bu varisler? Varisler anne baba, anne baba. bir ebeveyn, anne baba, zevç ve artı akrabalardan umum tüm, tüm akrabalar mı? Hayır. Asebe yoluyla şey mirastan hak sahibi olanlar var. Ama mesela anne tarafın, annenin kardeşleri mesela dayılar, mirastan hak sahibi olurlar mı? Hayır. Dayı oğulları hak sahibi olurlar mı? Hayır. Yani bunlar, bunlar da akraba. Lakin bunlar, mirasta hak sahibi değiller. Ne farazi yoluyla, ne de asabe yoluyla. Ha bir de şimdi, mesela yine asabe yoluyla, ve da farazi yoluyla hak sahibi olmuş olanlar var. Ama engellenenler var mirastan. Mesela, torunu, kim engeller? Oğul ya da kız engeller. Dedeyi mesela kim engeller? Baba engeller. Yani baba eğer mirastan alırsa o zaman dede mirastan engellenmiş olur. Veyahut da eğer oğul mirasdan miras alacaksa o zaman oğulun oğlu varsa mirastan engellenmiş olur. Veyahut da babanın kardeşi varsa babanın almasıyla baba baba onu engellemiş olur mirastan. Yani onlar da hak sahibi lakin daha evrasıyla hak sahibi olanların ondan önce hak sahibi olanlar almasıyla onların yolu orada kapanıyor. kapanıyor. Onlar da akraba. O zaman umumen o akrabalar yani miras ahkamı o akrabaların içinde kimisinde hak sahibi kılmış kimisinde hak sahibi kılmamış. Hak sahibi kılanları da derecelendirmiş. Kim o yoldan mesela bir yoldan hak sahibi olanlar mesela oğul Sonra oğulun oğlu, oğulun oğulun oğlu, oğulun oğulun oğulun oğlu. Ha bu bir yol. Ama oğul eğer aldıysa o zaman ondan sonrakiler artık kesiliyor, kesiliyor engellenir mirastan. Ha şimdi o zaman burada diyor ki, على أن المواريث ناسخة ناسخت للوصية للوالدين والزوجة، وزن والدين أبا وين yani şey vasiyeti nesetmiştir mal haber el munqati an enbi sallallahu aleyhi ve icmal ammeti alel kavli bihi burada delilimiz ne yani bu munqati olan haber ama munqati haber munqatidir ama ammeti ulemanın icması yani bu haberle amel etmişlerdir dolayısıyla bu delille dayandırak diyor ki miras aitleri burada nasih'tir o kazalik qale ekseru ekseru el yani umumin yani ulema böyle demişlerdir innel vasiyeti lil akrabine mensuhatun zailun farduha mensuhan zailun farduha idâ kânu varithine bil mirâth fe bil mirâth idâ kânu varithine fe bil mirâth yani miras ayetini etmiştir vasiyet hükmünü kaldırmıştır yani orada kaldırdı ama nedir kutibe aleykum yani farziyetini kaldırmıştır tamam yani vasiyet emrini kaldırmıştır. Dolayısıyla اِذَا e, كَانُوا وَارِثِينَ eğer varisler ise yani ebeveyn varis ki varistir varis o zaman febil miras o zaman miras yoluyla alacaklar ama vasiyet yolu vasiyet emri yani kalkmıştır. فَاِنْ كَانُوا غَيْرَ وَارِثِينَ فَلَيْسَ بِفَرْضٍ en يُوْصِيَ لَهُمْ ama eğer varis değillerse o zaman onlara vasiyette bulunma emri kalkmıştır. Tamam vasiyet emri kalkmıştır. Çünkü ilk ayette Ebeveyn'e vasiyet emri vardır. Ha, sonra da zevceli. Ama mirasta Ebeveyn'e mirastan pay verilmiştir. Dolayısıyla yani o farziyet kalkıyor. Farziyet kalkıyor. <gülüyor> sonra diyor ki İlle enne tavuse ve kalilen qalu tavus ve tavus yani tabiinden ve onunla ba beraber olan bazıları yani bir bu görüşe sahip olanlar bunlar dediler ki nasihatul vasiyetul idvalidaini ve sabtat lil qarabati gayr el varifin o zaman yani ebeveyn için nesedilmiştir bu hüküm lakin varis olmayan akrabalar için yine bakidir. Yani mesela dayılar için yine bakidir. Yani o zaman Terekesi olan bir şahıs anne babaya ve zevceye miye vasiyet bırakmaz çünkü onlar zaten Miras. mirastan hak sahibiler. Lakin mirastan hak sahibi olmayan asli itibariyle akrabalara vasiyetten yani vasiyetin bulunması üzerine farzdır diye kalmıştır diyorlar diyor. Taus ve onla beraber bazıları yani mesela dayılara yani dayıları eğer miras hakkına sahip olanlara mirasdan pay verilmesi ve akrabalara da vasiyette bulunması vaciptir. Bu hüküm bakidir. Demiş. Tağus. فَمَنْ اَوْصَى لِغَيْرِ lem لَمْ Ha Ama akrabalardan başkasına va vasiyette bulunmak bu caiz değildir. قَال, İmam Şafir Rahimullah فَلَمْ مَحْتَمَلَتِ الْآيَتُ ma ذَهَبْ اِلَهِ تَاوُسْ <gülüyor> İmam yani, Şefir Rahimullah muhalefetten korkmuyor. Yani onu güçlü kılan o. Onun için yani münazaralarda vesaire galip gelen bir şahsiyete. Çünkü ihtimalden, ihtilaflardan korkusu yok. Çünkü dediğim gibi yani muhkem bir usulü var. Ha. Mundabit, sabit, esaslara dayanan bir usulü var. Ha şimdi birincisi bak buradaki birincisi muhalife insafa bak birincisi. Muhalife yani insafa fele muhtamale el ayet. Yani ayet pekala bu görüşe muhtemel mi? tavusun vardı görüşe muhtemel mi? muhtemel Tamam yani o haberle şeyleri varisleri vasiyetten ihraç ettik. Tamam. Le vasiyeteli varisin tamam. Lakin o varis olmayanlar Yine ayetin delaletinde kutiba aleykum, yani el vasiyyetu ne? Lil valideyni, vel akrabin, tamam valideyn, varis olma hasabıyla vasiyetten çıktılar, vasiyet emrinden çıktılar. Lakin akrabin akrabin, yani akrabalar. Akrabanın bir kısmı şey, e, şeydir, e, miras e, miras ehlidir. Ama bir kısmı da miras değil ehli değil. değildir. O zaman yine o hüküm orada onlar üzerinde bakidir. Diyor Tavus.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 Zahirlik ne manası? Yani lafızların zahirine tutunması ve o lafızın zahirine terettüp eden hükümlere tutunması ve hükmün muhakkak ne? Hükmün muhakkak delile dayanması gerektiğini. Yani o zahirili orada. Lafızın o lafızın zahirisi, zahiri manası o asıl olan odur. Onda tutunuyor. Ta ki yani ya Arapçadan yani, yani Arap'ın lugatında zahir Telaffuz edilmiş ama hani batın kastedilmiş. O bahisler geçti. Arap yani Arap lugatına göre böyle bir durum varsa ama eğer böyle bir durum yoksa o zaman aslı olan nedir? Zahirdir. Zahirde ne? Yani batına hamle etmesi gereken bir hamledecek olan bir karine olması lazım. Yoksa aslı olan zahir manadır. Bir. ikincisi o zahir maneye terettüp eden hükümde muhakkak neye dayanması lazım? Delile. Tamam, muhakkak delile dayanması lazım on dışında asla yani kabul etmiyor. Ha şimdi burada delil ne? La wasiyetil la varisin lafzın zahiri ne demek? Varisler vasiyetten ihraç edildi, men edildi. O zaman varis olmayanlar elbette vasiyetle muhatap olurlar. Şey bunu ifade ediyor. Şimdi diyor ki vacibe indene ale ehli ilmi talebu ddalaleti ala hilafi ma qalata fi'l ayet. اَوْ مُوَفَقَتِهِ iki durum var. Ya tavusun sözünü kabul edeceğiz veyahut da, veyahut da ona onun sözünü red eden, onun sözünün doğru olmadığını ispat eden delili getireceğiz. <gülüyor> Gördünüz yani insafı. İnsan hakikaten samimiyet ile adalet ile insaf ile meseleler yaklaştığı zaman Allah azze seni doğruya hidayet edecek yani. Ama taassub içerisinde işte bir yani cahillikle beraber, ha, taklitle beraber meseleyi halletmeye çalıştığın zaman o zaman asla doğruya isabet edemezsin. Velev ki doğru isabet etsen, o doğrunun aslen sağladığı, kazandırdığı faydadan yani istifade edemeyeceksin ha. Dolayısıyla eğer ne diyeceğiz şimdi? Bu ihtimal doğru, böyle bir ihtimal var. Ha bu ihtimali çözmek için biz yine ne? Delile gitmemiz lazım. Bakacağız hangi delil hangi görüşü şey diyor? Destekliyor, şahitlik ediyor. Ona göre de ya bu görüşü kabul ederiz veya da ret ederiz. Fevacedne <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakeme fi sitte mamlukin kanu li racul la mal Sonra gördük ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam için yani bir adam hakkında hükme varıyor. Bu adam ne? Altı kölesi var ve bu altı kölesinden başka mülkü yok. Fa ataqhum endel <mevt> ve öleceği zaman da ne diyor? Bunlar azat ediyor. Altı kölesini azat ediyor. Bak altı kölesi de ne? Mülkü yani terekesi, terekesi. Onları azat ediyor. Fa czezehumun nabiysal Allah'ı isme <aleyhi> telefete cze. Ne diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Onları üç parçaya böldü, <feyatakuhun> kısma böldü. Fa ataqat neyin <feyatakuhun> ikisini azadetti? Uarak <feyatakuhun> arba ve döründe yani köle olarak baki bıraktı. Onları yani terekeye dahil etti. Yani onlar onun arkasına bıraktığı mülkü, terekesi ikisini ne etti? Azad etti. Akhbarana bi zalika Abdul Vehhab Sakafi an Eyyub yani Eyyub Sahtiyani rahimullah, an Abi Kilabe an Abi Muhallab an İmran ibn Hüseyin radıhallahu anhu an-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle şefii Eyyub fe kana Fi Hadis Imran İbn Hüseyin beyineten ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enzel etqhum fil maradi iza matal muetiqu fil maradi vasiyeten. Aa burada apaçık haberde ne anladık diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hastalık yani ölümüne sebep olacak o hastalık e, esnasında azat edenin o azat etmesini niyet etmiştir vasiyet kılmıştır. He. Vasiyet olarak kabul etmiştir. Çünkü ne diyor bu haberde? O terekeyi üçe bölüyor. İkisini azat ediyor. Ha, dördünü bırakıyor. Hatta işte rivayette hatta sahibini de azalıyor. Niye hepsini azat ettin diye. Çünkü o dördü kimin hakkı? Varislerin hakkı. Dördü varislerin hakkı. X de vasiyet vastine üçte biri işte ha zaten yani sünnete sabit olan sınır. Peki şimdi bu nasıl delil oluyor bizim bahsimizde? OLLADI AĞTAKHUM RAJULUN BİN AL-ARB. İmam Şafir rahimullahın yani istitlal yolları. OLLADI AĞTAKHUM RAJULUN <gülüyor> BİN al Arab birisi diye yani azat eden, köleler azat eden Arap'tı. OLLARABIYU İNNA MİYMLİKU MELLAQ RABTE BİNEHU BİNEHU MİNAL-AJEM. Ama Arap asla Acem'den olan akrabalarını köleleştiremez. Köle, yani kölekte nedir? Aslı olan aslı küfürdür ve şehit yoktur yani akrabalık bağı. Ha şimdi diyor ki azad Arap idi ve Acemlerden köle yani köleleştirdiği ve ya köle olarak sahip oldukları onun akrabalarından olamaz. Yani akrabalarına olamaz. Dolayısıyla o zaman ne? Bu kişinin azat ettiği bu köleler kimlerdi? Yani akrabasının olmayanlardı. Ama ne etti? O akrabasından olmayanlara vasiyette bulundu. Azat etmek üzere vasiyette bulundu. Tamam mı? Bu azat etmek üzere vasiyette bulundu. Fe ecazennebi sallallahu aleyhi ve sellem lehumu'l vasiye. Onlara vasiyeti caiz kıldı. Fedelle zalika ale ennevasiyete لو kana tabtul li qaraba Yer akrabalardan başkası için vasiyet batıl olmuş olsaydı diyor batalatil abiil mu'teqil o azat edilmiş olan ve kö köleler için batıl olurdu li'enhum leysu biqarabatin lilmu'teq çünkü azat edenin akrabalarından değiller tavusun şeysi neydi onun görüşü diyordu ki muhakkak vasiyet akrabalarda yani vasiyet yapılması lazım akrabalardan dışında Kimseye vasiyet caiz Değil. değildir. Ama diyor ki bu ayet-i kerimullah işte bu haber ispat ediyor ya. ki yani akraba olmayanlara vasiyette bulunulduğunu ispat ediyor. Vedella zalika ala en la illa fi Ha bu birincisi yani, yani burada ne ispat etti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akrabası olmayanlara yapılmış olan vasiyeti icra etti. İkrar etti. Hatta kendisi bu konuda hükmetti. Hatta azat etti. Altı köleyi yani o vasiyeti bozdu. İkisi yani üçte biriyle sınırlandırdı. Sonra neye delalet ediyor diyor? İlla fi thuluthu Yani bu yine burada üçte bir olduğuna delalet ediyor O Ve ale en yuradde mâ câveze thuluth fil vasiyye. Velev ki mesela birisi üçte birinden fazla vasiyete bulunsa o zaman bunu ne edersin? Bozarsın o vasiyetin üçte biriyle sınırlandırırsın. Buna delalet ediyor diyor. وَدَلَعَ لَا اِبْطَالِ الْاِسْتِسْعَاءِ <gülüyor> İstis'anın iptalına delalet ediyor. İstis'a yani kölenin aslında istis'anlar da yani birden fazla sahibi olduğu zaman bir kölenin bir sahibi de mesela şey diyor azat ediyor, diğeri azat etmiyor. O zaman kölenin yani değerini kendisi edinmesi ve o değerini de o diğer sahibine vererek kendisini yani hür, azat olunması için sebepleri oluşturması, öyle diyelim. Yani kendisinin azat olması için gerekli olan sebepleri oluşturması, istis'a. O derle aleyh iptal yani ne bu hangi yönden bunun batıllığına delalet ediyor? Yani belki vasiyet itibariyle varisler onların üzerine hak sahibi olacaklar ama işte onları tamamıyla ikisi yani neticede tamamıyla azat oldular. Yani Allah alem burada İmam Şahfer Rahim Allah bunu nasıl delil getiriyor? El-Muhim وَالْاِثْبَاتِ الْقَاسْمِ وَالْقُرْعَةِ وَالْاِثْبَاتِ الْقَاسْمِ وَالْقُرْعَةِ Yani taksimin ve çekilişe de delildi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olayda 6 köleyi hani 2 2 taksim ediyor. 3 kısmı ayırıyor yani. Ondan sonra kura çekiyor, çektiriyor. Kime denk onları serbest azad bırakıyor, azad ediyor. Fe batalet vasiyetul validin ennahuma varisan. Yani anne babanın vasiyeti bâtıl olur. Çünkü onlar varistirler ve sabata mirasu huma. Mirasları sabit olur. Ve men ausa lahu'l min qarabet ve gayrihim jazet ul yani ister akraba olsun, ister Olması, olmasın vasiyet caiz olur. İfade lem yekun olmasın vasiyet jaz olur. olmaması olmasın vasiyet jaz olur. Eğer olmasın vasiyet jaz olur. Eğer olmasın vasiyet jaz olur. Eğer olmasın vasiyet jaz olur. fil olmasın vasiyet jaz olur. Eğer Kur'an'da yani bu misalde olan başka nasih mensuhlar var elbette. Mufarrakun fi mawaadiihi yani her biri her mevzu kendi mevzusunda. Fi kitab-i ahkamul Kur'an yani burada bu bunu daha çok şey ettik diyor. Daha çok yani izah ettik ve daha çok yani misaller misallendirdik vesaire ahkamul Kur'an'ında. İmam Şefii rahimehullah. Ve inna ma wasaftu minhu jumalan ustedallu biha على ما كان في مثل معناها ورأيت أنها كافية في الأصل مما سكت عنه وأسأل الله الإسمة والتوفيق قال شاف رحمة الله عليه وأتبأت ما كتبت منها علم الفرائد التي أنزلها الله ومفسرات وجمال المهم بردو أزماني دي برنجي سي برنجي مثال بردو نسيخ بارم ihtimalinde neye rucu etti? birinci sünneti rucu etti. Sünneti rucu ederken yani sünnet kendi zatına sabit olmayan yani ulemanın e, ile desteklenmiş olan mehazi ulemasının yani tevatrı nakletmiş olduğu bir haber ile delil getirerek aslen kendi elinde olan munkat seneti güçlendirerek onu hüccet olacak olan bir seviyede görerek onu da istidlalde bulundu. Sonra o istidlal ile ne ne dedi? O zaman burada bu habere göre varis olanlar artık vasiyet, vasiyet vas hükmünden çıkmıştır. Yani bu manada miras ayetlerini etmiştir. Vasiyet emrini nesetmiştir. Nes nesetmiştir. Baki kalan o zaman nedir? Çünkü akrabalar yani mirastan pay sahibi olmayan akrabalar da var. Pekâla onların hükmü yine vasiyet hükmünde baki midir değil midir? Baki yani. Miras aitleri, vasiyet ayetleri nesetti. Değil. Yani böyle bu kalıplar içerisinde değil. Bilakis yani vasiyet, miras hükümleri, aitleri, vasiyet ayetlerini nesetti ama ne manada? Mirasını, Kimisini? Bazısını yani. Bazısını nesetti. Ama bir kısmı baki kaldı. O baki kaldan, kalan kısmı nedir? Yani farziyet düştü ama yine vasiyette bulunabilir akrabalara. Ama şart nedir? O akrabaların Mirası, ha, varis olmamaları, varis olmamaları. Sonra bu e, misalden soruyor. Bu atb'etu ma ketb'etu minha ilm el faraidi. Yani ilm el faraidi burada yani umumen farz. Yoksa istilahı manada miras din. Farzlar yani. Elleti anzal Allahu mufesserat ve jumala. Ve suna Rasulullah sallallahu aleyhi ve ve fiha li Men alim haza min ilmi al-kitab al-mawdi' allazi wada' Allah bihi nabiyuhu min kitabi wa dinihi wa ahli dinihi wa yine sünnet dendi. Mesela yine oyan yani. Onun için diyor burada ne yani bu meselelerden başkalar başka meseller de arka yani buna ekledim. Bunlar işte bundan sonra gelen başlıklar. Bunları da ekledim diyor ki anlaşılsın ki bilinsin yani ki Sünnetin Allah'ın Kitabındaki yoru konumu anlaşılsın bilinsin. Hani bunu artık anla diyor sana. Yani artık nebevi Sünnetin konumunu mahiyetini anla, ha? anla. Yoksa hani niçin bu kadar çok bu meselen üzerine duruyor dedik bir birinci çünkü kendi zatında buna bunu hak ediyor birincisi çünkü hakikat bu demeyen yani birincisi. O çünkü kitap sen Allah'ın kitabını nebevi sünnete rücu etmeden anlaman mümkün değildir. Sen nebevi sünnete muhtaçsın ve nebevi sünnet de işte o da yine bir incelik. Onu da iyi anlamanız lazım. Mesele hep şeyle bitmez. Yani bu hadis zayıftır, bu hadis sahihtir. Hadis sahihtir, hüccettir, Hadis zayıftır, hüccet değildir. Yani sünnetin yani bir haberin sabit olması. Ve o haberin de yani delil mahiyetinde olması o o hadi, haberin haricinde olan bazı şeylere de dayanabilir. Ve bunda sabit kalıplar yoktur. Eskiler yani sonra gelenlerin yani kalıpları, hadisler işte çok rivayet yolları birbirine destekleyerek mesela e, delil mahiyetini yükselir vesaire gibi bu kalıplar yok yani. Bazı haberler vardır çok meşhurdur ama... Hiçbir alim onları itibar etmez, amel etmez yani. yani. Bazı haberler vardır, evet bunlar hepsi birbiri yani her biri zayıftır. Lakin o zayıf ya o hadi o amel o haberle amel etmişlerdir yani kabul gördün kabul etmişlerdir. Her bir yani kendi mahallinde incelenmesi lazım. Burada İmam Şeyh Efendi yaptığı gibi. Ha o zaman ne diyor burada? Li yalem alime haza min alim el kitab الذي وضع الله به نبيه من كتابه ودينه واهل دينه onun emri ittiba neder Allah'a itaattir taatullah وان سنته تبع لكتاب الله فيما انزل وانها asla Allah'ın kitabına muhalefet etmez veya lmu men fahime hazel kitap veya lmu men fahime هذا kitap kitap yani buri salla veya lmu men fahime hazel kitap an albiyanı yikono men vuju an albiyanı yikono men o zaman biyanın vicilleri var bunu Allah. her şey bir derecede beyan edilmemiş nasıl bir ya Allah سبحانه الناس نزكَتْ مُشْتَرَكَةَ Ayva yani tafsilatı, teferruatı Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sallam beyan etmiştir. Ah saf Sünnette, sünnette beyan etmiştir. İşte, Dörlük, i̇şte, işte, Ayva iştihad ile beyan etmiş. A bunlar beyanın vecihleri. Becihler. Bu vecihler dahilinde Allah Azze ve Celle ahkamını beyan etmiş. O burada da yani en muh yani en muhim ve tartışmanın yani en derin olduğu iştihad ile beyanda ihtihad ile beyanda İmtihanın en çetin olduğu, en büyük olduğu, ihtilafın en büyük olduğu, sapmaların delaletin en büyükü, en geniş olduğu, derin olduğu ihtihad ile beyan vecihin vecihindir. Aman ne ve ya'lemu men fahima kitap, kitab en'l beyane yekunu min wujuh yani bu kendi sözü. Bu bir çıkartma değil yani bu o kitabı okuyanın bir ha, bir fehmi değil. Bu kendi sözü yani kendisi sana bunu anlatmak istiyor İmam Şafii Rahimullah. Ve kitabın zaten hani size baştan söylemiştim. Değeri bu yani bu kitabın değeri burada. Allah yani sana İmam Şafii'ne bir tasavvur ya bir tasavvur sana öğretiyor, terbiye ediyor. Sen yani şer'in nas'a şöyle yaklaşman lazım diyor. Böyle bakman lazım. Eğer yani bu kaidelere sahip olmazsan böyle bir esasları, böyle esasların olması lazım. Eğer bu esaslarda sabit yani devam edersen o zaman inşallah Allah'ın azz vecün iradesine ulaşabilirsin. La min vecin vahid. Yani Allah subhanahu ve Teala hükümlerini ve birkaç yönden izah etmişti, beyan etmişti. Sadece bir vecihle değil. Yecmeuha enha inde ehli'l-ilm bayyinetun gayru muştehvetit tebyan. Yecmeuha yani bu beyan vecihleri ilim ehlinde indinde İlim ehli indinde bunlar yani toplanmıştır. Ne begyinetun. Bunlar ne begyinedir? Gayrı muştebihetit tibiyan. Yani o tibiyanı muştebih değil. Yani birbirine benzer ve bundan ötürü de bir kapalılık arz eden bir beyine değildir. Velev ki o beyanlar değişik vecihlerden gelse. Ama bunlar ilim ehli indinde bunlar hepsi yani farklı. Ve birbirine benzer, bu manada mahfi, kapalı ve bir şeye girecek, bir karşılıklık meydana gelecek cinsten değiller. Ve Ahmet Şakir Rahimullah'ın nusasında gayr lafzi yok. O zaman orada, indi ehlil elmi -el beyyinetun muştebihetül beyan muştebetul beyan geliyor. O zaman orada muştebihe ne manasında? Yani birbirine benzer. Ha birbirine benzer. Yani birbirine yakın bir benzerlik ifade eden, dolayısıyla onları birbirine ayırt etmek için, sen yani o ilim ehli işte o, o beyan yolunu, diğer beyan yolundan ayırt edebilecek ilme vakıf sahip. Dolayısıyla o, yani o beyan yollarını ayırt edebiliyor. O manada o gelir. O da yani gayr lafsı olmayan nuskada. ve مَنْ يُقَصِّرُوا elmuhu مُخْتَلِفَ tebiyan Ama, yani bu bahiste, bu bahiste ha, yani taksiri olan, taksir sahibi olan, yani, ilim ehli olmayan ilim ehli olmayan için bu beyan vecihlerine sanki birbirine muhalifmiş gibi Hı. muhalifmiş gibi gelir. Yani sünneti Kur'an'a muhalif zanneder. Kur'an'ı sünneti muhalif zanneder. Dolayısıyla işte burada ne çıkıyor? Sünnet Kur'an'a muhaliftir. O zaman ne sünneti? Terk, Terk etmek gerekiyor. Sünnet ya da nas akla muhaliftir. Nasıl? terk etmek gerekiyor veyahut da aklın fehmine uygun tevilletmek etmek gerekiyor vesaire vesaire Bunu, bütün bu cahillikler ha. bunları nereden yani nereden, niye bunları ortaya çıkarıyorlar çünkü zannediyorlar ki o beyan yolları ha o değişik beyan yollarıyla beyan edilmiş olan o hükümler ne birbirine muhalif halbuki onlar işte birbirine muhalif değil hepsi bir bütün lakin Değişik vecihleri yani Allah az beyan etmiş ama sen şimdi o beyan yollarından vecihlerin istifade edemezsen o zaman onlar sana muhalif gibi görünecek. Ve muhalif olarak göründüğü için de kimisini terk edeceksin, tevil edeceksin, tahrif edeceksin. Tamam burada bir ara verelim. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سلء ما من عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى غمته البحور سل